İmam-ı Rabbani. Sultanım. Bir isyancı daha yakaladık. Götürün hemen. Suçu nedir bunun? Sultanım. inek keserken yakaladık onu. Ne? İnek kesmek. Bana. Ekber Şah'a karşı gelmek. Bu hareket... Hindu kardeşlerime hakaret değil misiniz? Bunu yasakladığımı bilmez misiniz? Benim dinimde inek kesmek mübahtır. Ben Müslümanım. Ben Müslüman değil miyim? Her gün ayrı bir dine ibadet eden insanın... ...hangi dinden olduğunu bilemem. Bakın şu saygısıza. Hint yarımadasının şahı. Şahların şahın şahı. Ekberle nasıl konuştuğuna bakın. <gülüyor> Adın ne senin? Mustafa. Ne? Mustafa mı? Bu da ikinci suçun. Benim Muhammed, Ahmet, Mahmut ve Mustafa isimlerini yasakladığımı bilmez misin? Hı? Nasıl ismini değiştirmezsin? İsmimden memnunum. Öyle mi? Götürün. <gülüyor> Gövdesini köpeklere, kellesini bana getirin. Durun. Vazgeçtim Geri getirin Böylesini belki bir daha bulamam Ne güzel eğleneceğiz Öyle değil mi? Evet Şahın <gülüyor> Bak isyancı Bana secde et Ve benim büyük çabalarla kurduğum dine gir Seni bağışlayayım Biz Müslümanlar Yalnız Allah'a secde ederiz Din olarak da Onun indirdiği dinden başkasını kabul etmeyiz Vay vay vay vay! Meşelenmeye başlıyorum. Sen şimdi zerdüş, Hristiyanlık, Budizm ve azıcık İslam karıştırarak aklın gölgesinde kurduğum ilahi din olarak isimlendirdiğim dini kabul etmiyor musun? İslam ne ilave ne de eksiltme kabul eder. Şarın <gülüyor> benim alimlerimi. Yüzyıllar öncesinin dinini bırakın... ...onlar o zamandı... ...şimdi akıl var... ...bilim var... O zaman akıl yok muydu? İslam zamanlara göre değişmez... ...insanın ve isteklerinin değişmeyeceği gibi... ...değişen araçlar ve vasıtalardır... Emreceğiz sultanım... Secde bana... Emredersiniz sultanım... Ben kümüm... Siz Allah'ın yeryüzündeki gölgesisiniz Şah'ım. Gördün mü Asi? Ben kimmişim? Ha? Bunlar devletin en büyük ve en akıllı alimleridir. Gördün. Onlar en büyük belamlardır. Ne demekmiş belam? Dini insanların hevesine göre tevil edip açıklayan demektir Sultan'ım. Yalnız bize hakaret ediyor Şah'ım. Yok yok yok yok. yok. Doğru söylüyor. Ee, neydi dediği... Ee, belam. Hah, bunlar benim en akıllı belamlarımdır. Bana göre fetva verirler, ben de onları sarayda yaşatır, maaş veririm. Benim takdirimi herkes kazanamaz. Vahtumül mülk ve Ebü'l Fadrun benim takdirimi hakkıyla kazanmış iki müştekit belamdır. Neden seviyorum onları? Domuz etinin serbest bırakılmasında Faizin ticaretin geriye oluşunda, günün serbestçe içilmesinde ve sultan'a itaat konusunda beni destekledikleri için, hele mahdumül mülkün büyük ödülümü kazanan zekat konusundaki içtihadı yok mu? Bayılıyorum ona, bayılıyorum. Siz ne dersiniz? Biz de bayılıyoruz. Ah, siz bayılmasanız da olur. ...siz Hindusunuz. Siz bilirsiniz Şah'ım. An. Mahdumülmürk... anlatsana zekatı nasıl katlettiğini... ...şey yani... ...hallettiğini... ...ölmeden önce şu cahil isyancının... ...ilim seviyesi yükselsin. Emredersiniz Sultanım. Bilindiği gibi zekat... ...bir yılı dolduran mallardan verilir Sultanım. Ben on bir ay olunca... ...malımı karıma satıyorum. Böylece zekat vermem gerekmiyor... Sonra 11 ay geçince karım malımı geri veriyor. O da sekattan kurtuluyor. Böylece geçinip gidiyoruz. Bunu şimdiye kadar hiçbir alim düşünememiştir efendim. Gördün mü? Gördün mü alimi? Gördüm. Şeytan bile bunları görünce saklanacak delik arar. <gülüyor> Bize hakaret ediyor sultanım, hem de sizin makamınızdan. İçkimi getirin, içine o beyaz tozdan koyun. Amanın ne güzel eğlence ne güzel eğlence. Seni de takdir ettim isyancı. Ben düşmanın çetinini severim. Söyle bakalım şimdi, hem cahil hem isyancı şaşkın. İslam'da istihat yok mu? İçtihat ne bu belamların ne de bidatçı hurafecilerin yaptıklarıdır. İçtihat delillerdeki saklı hükmü ortaya çıkarmaktır. Temelsiz yeni bir hüküm koymak değil. Bu da sağlam bir akide ve takva üzere yaşantı süren alimlerin işidir. Şeytanın dostlarının değil. Şahım dövüş için filler hazır. Buradaki filleri görmüyor musun? Bunlar daha güzel dövüşüyor okuma yazma bilmesen bile ilmi tartışmaları ne kadar sevdiğini oh görüyorsunuz işte bu genci götürün ve desenleyin... kaburgalarının üstüne şöyle mor renkli kırbaç desenleri istiyorum arkalı ölü sakın öldürmeyin canım sıkıldığında lazım olacak ne güzel tartıştı benim <gülüyor> Nelerim neydi? Delan, ha? Ver anlarımla. Neyer ki neymiş? Çocuk hiç de fena değildi. Son zamanlardan mantar biter gibi nereden çıkıyor bunlar? Bu bilgileri kim öğretiyor bunlara? Efendim... ...kendini alim zanneden... ...Ahmet Faruk adında sarhentlik fitneci biri... ...ortalığı kasıp kavuruyor. Ulaşamadığı yerlere de mektup yazıyor. Alimlere, beylere, komutanlara... ...ayrı ayrı mektuplar gönderiyor. Yaa! Gene neşeleniyorum. Neler yazıyor mektuplarında? Herkese değişik yazıyor. Tasavvufçulara bidatlardan sıyrılmalarını, alimlere takva hayatı yaşamalarını ve aralarındaki çekişmeleri terk etmelerini yazıyor. Durmadan medrese ve zaviye açıyor. Ayrıca halkı sözde saadet aslındaki hayat için sizin aleyhinize kışkırtıyor. Ne güzel. <gülüyor> ne güzel. Şenlik var desene. <gülüyor> Yazdığı mektuplardan hiç gördünüz mü? Ben gördüm. Tanıdığım bir şeye göndermiş. Hatırladığım kadarıyla şöyle diyordu. <gülüyor> Bazı müritleriniz sizin ve halifeleriniz karşısında secde edercesine... Aşırı tazim gösterip eşik öpmektedirler. Rüyayı delil kabul edip onunla amel etmektedirler. Bu hareketler İslam'da olmayan bidatlardır. Unutmayın ki Allah'ın rızasına uygun her hareket zikirdir. Yaşanan hayatın her anı İslam'a göre düzenlenmesi gerekir ki zikir hali devam etsin. Allah katında en güzel makam onun uğrunda can verilerek elde edilen şehitlik makamıdır. Unutmayın. Sen bu adamdan korkuyor musun Mahdumun Mülkü? Evet Sultanım. Bildiğiniz gibi değil. Ona İmam Rabbani diyorlar. Onu 27. dedesi Hazreti Ömer'e benzetiyorlar. Halk onu dinin yenileyicisi olarak kabul ediyor. Müceddit diyorlar o fitneciye. Ha. Eğer bir daha korktuğunu söylersen kafanı Sen Şahların Şahı Ekber Şah'ın kim olduğunu bazen unutuyorsun. Benim de dedelerim Timurlar ve Cengiz Han. Babam Humayun Şah. Hükümdar doğdum ben. Kellelerden dallar yapıp üzerinde yürüdüm. 50 yıldır sayısını unuttuğum savaşlar yapıp, üzerinde dinleri birleştirmeye çalıştığım bu şanlı imparatorluğu kundum. Bana ve benim kurduğum dine kimse karşı gelemez. Onu da çağıracağım, o da gelecek, o da secde edecek. Vahde vücut görüşünü savunan bazı tasavvufçular hataya düşmüşlerdir. Onlara düşman olmak yerine onların hatalarına düşman oluruz. Bazı kardeşlerimiz keramete büyük önem vermektedirler. Keramet Allah'a yakınlığın şartı değildir. Öyle olsaydı Hint sofistlerinin yaptıklarına istidraç diyemezdik. Felsefenin etkisinde kalıp sahih sünneti terk eden topluluk... Cihat ruhunu kaybeder. Ciharı kaybeden hayatı kaybeder. Hayatı kaybedenin ahireti de kayıp olmuştur. Hepsi doğru. Ne var bu mektuda? Ne varmış? Görmüyor musunuz? Büyük saplara dil uzatıyorsun. Dil uzatma değil. Sadece yanlışı tasip etmemektir. Kavga etmeyin. Birazdan her şeyi öğreniriz. Yolun çoğu gitti azı kaldı. Sen ne anladın Hüseyin? Ben mektubun tamamından şunu anladım. Tasavvuf, itikat ve amele ilave değil. İnsanın zayıflıklardan kurtularak selim bir kalbe ulaşmasıdır. Sünnete dikkat edilerek ihsanın elde edilmesidir. Daha önce böyle mi biliyorduk? Birçok iddiatı sünnet sanıyorduk. Şimdiye kadar hiçbir şey Kim mektup alınca alim oldunuz. Durun bakalım kim bu adam, ne hatla, kimin adına konuşuyor, bu cesareti kimden alıyor? Bu cesareti ilminden ve Allah'a olan tevekkülünden alıyordu. Mektubu alınca hemen araştırmaya konuldum. İmam hakkında epey bilgi edindim. İmam daha 17 yaşında bütün ilimleri tahsil etmiş, tasavvuf eğitimi için Şeyh Bakıbillah'ın dergahına gelip kısa bir sürede büyük bir manevi olduğuna erişmiş. Şeyh Bakıbillah bir dostuna yazdığı mektupta demiş ki, Serhent beldesinden Ahmet Faruk adında biri geldi. Derin ilim sahibidir ve ilmiyle amel etmektedir. Gelecekte ışığıyla dünyayı aydınlatacak biri olacağını ummaktayım. ...o bizim gibi binlerce yıldızı örten bir güneştir. Biraz olsun sakinleşebildin mi Hasan? Ne yani ben sinirli miydim? Sohbetle yürüyünce yol ne çabuk bitti. Az sonra mücedidin yanında olacağız. Aklınıza takılanı sorun. Hiç zannetmem. Neden? Baksana daha taş tutulmuş. Şu ileride ağacın altında oturan grubu görüyor musunuz? Bakın ortada biri var. Sanıyorum imam O. Ki tufan olur yıkılır dünya Bir güvercin ot getirir gemiye Güneş kalan sulara doğar Bir çocuk sürüyüp putları kırar Güneş kalan sulara doğar Bir çocuk sürüyüp putları kırar Katlanır zaman, dürülür gökler Deniz gözlerimde tutsak sevgili Varsın bilmesin içimdekini Sancı sesleri gelir şafaktan Varsın bilmesin içimdekini Sancı sesleri gelir şafaktan İnce ağı ardında kutsal yolcular Yıldızlar göz kırpar gül akşamından dünyayı yeniden onarmak için melekler gezer yer dünyayı yeniden onarmak için melekler gezer yer yüzünde içimde yanır ellerimde gül sevgiliye gider aşk gemileri üstüne umudun sıcağı vurur şarkı dudağımda sevdadan yana üstüne umudun sıcağı vurur şarkı dudağımda sevdadan yana oğlum top taze hayatı benden biçmeli baharı yapmıyon kokusu ya sevmeli ya da kızmalı insan gecenin saldırgan durgunluğuna ya sevmeni ya da kızmalı insan gecenin saldırgan durgunluğuna ya sevmenni ya da kızmalı insan gecenin saldırgan durgunluğuna ya sevmen ya Gecenin saldırgan durgunluğuna Ya sevmeni ya da kızmalı insan Gecenin saldırgan durgunluğuna Hükümet milletin kalbinir. Kalp fesad olursa bütün millet fesada uğrar. İnsanlara ve devletlere yön verenler ilme sahip olanlardır. Bizim kastetmek istediklerimiz... Dünyaya ve dünyalıklara esir olmayan, ilmiyle ameleden muttaki alimlerdir. Sizin de bu istişare toplantısının düzenlememizin gayesi de budur. Alimin sorumluluğunu konuşmak. Kalplerde ve kafalarda meydana gelen inkılapla İslam'ı hayata hakim kılma çalışmalarına başlamak. Efendim, saraya tamamen Hindular hakim. Sarayda namaz kılmak yasak. Üstelik ...padişah cami yapımını yasaklayıp kilise yaptırıyor. Bir taraftan mecusiler sarayda ateş yakıp tören yapabiliyorlar. Bu ortamda ne yapılabilir? Biliyorum. Allah ve Resulünün razı olmadığı bir hayat yaşanıyor. Buna sessiz kalınamaz. Yapılacak çok şey var. Önce yapmamız gerektiğine inanmamız... ...kendimize güvenmemiz gerekir. Bu dediğiniz öyle zor ki... ...en büyük engel Şah'ın saraya alıp lüks içinde yaşattığı alimler... Bunlar maaşı kimden alıyorlarsa onun kılıcını kullanıyorlar. Halka Allah'ın değil, devletin istediği dini anlatıyorlar. Bana devamlı karanlıktan bahsediyorsunuz. Ben meşalenin peşindeyim. Onlardan yardım hesap etmiyorum. Düşmanın yolunu tutanın hakka itaat yoluna dönmesi zordur. Allah düşmanlarına yakınlık etmek, Allah'a düşmanlık etmektir. Böyleleri her devirde olmuştur. ...bunun karşısında boş oturmayı... ...inzivaya çekilmeyimi seçmeliyim. Dünya sıkıntı ve acıları zordur. Zor olduğu kadar da... ...hakka yakınlaşmaya... ...onun dostluğunu kazanmaya vesiledir. Efendim... ...saraydan birileri geliyor. Gelsin rahatınızı bozmayın. İmam Ahmet Faruk siz misiniz? Evet. Padişah Efendimiz Ekberşah... ...padişaha secdenin gerekli olduğunu bildirmenizi istiyor. Git o padişahına söyle... O Allah'a asi olmuştur. Onun padişahlığı ve ordusu aklına bile getiremeyeceği bir musibetle dağılacak ve perişan olacaktır. Tevbe etsin, Allah ve Resulünün yolunu tutsun. Aksi halde Allah'ın gazabını beklesin. <gülüyor> <gülüyor> ne dedi, ne dedi? <gülüyor> Gazabı mı beklesin dedi? Benim iktidarım yok mu olacakmış? <gülüyor> Ona öyle bir karşılama töreni hazırlayacağım ki... Timsahlar teşekkür yağdıracaklar bana. Biz eğlenceye devam edelim... <gülüyor> ...sıra kimde? Aa, demek sen de... ...fıkıh ve tefsir okuyorsun. Evet. Ben Hı. yasaklamadım mı? Hı? Benim dinim... ...sizin yüzünüzden taraftar bulamıyor. Masiler. Getirin şarabımı. Tozu fazla koyun. Eğlence uzun sürecek. Şimdi... ...sen benim dinime giriyor musun? Hı? Bak... ...bu din çok kolay... Abdest almak yok. Şarap mübar, edomuz mübarek. Al sarığı eline, en büyük ekber şah deyip kapan ayağıma. Söylemen gerekenleri Ebu Fadl sana öğretir. Hayır. Ah, suç da gitti benden, günah. Aslancıklar nasıl sevinecekler? Niye din değiştirmekten bu kadar korkuyorsunuz? Anlayamıyorum Din yalnız Allah'ındır Onun adı da İslam'dır Peki bizim dinler ne oluyor Alim bozuntusu Sizinkiler Hı? şirk oluyor Ha Sana Ekberşeh ne yapsın şimdi Kafanı sarığa takıp Tutur mu attırsın Yoksa Yılanlı kuyuda çığlık mı attırsın bana bana bir şeyler oluyor hekim hekim hekim bana Vezir, komutanlar ve alimler, bağlılığınız kabul edilmiştir. Babam, Ekber Şah'ın yolunu adım adım izleyeceğim. Onun bıraktığı imparatorluk sınırlarını daha uzaklara taşıyacağım. Babamdan kalan şarap mirasını afyonsuz sürdüreceğim. Ondan daha çok yaşamak istiyorum. İki şey benim için çok önemlidir. Şarap, kebap. Bu ikisi hiç eksik olmayacak. Tamam mı Vezir? dersiniz efendim. Ben yokken... ...ya da... ...şarabın etkisiyle bulutlarda gezerken... ...tahtıma... ...karım Nurcihan Begüm oturacak. Tamam mı Vezir? E, emredersiniz efendim. <gülüyor> Seni bu külfetten kurtardım Vezir. Sağ olun efendim. Babamın kurduğu dine... ...aynen uyulacak... Babam Ekber Şah'a yapılan secde... ...bundan sonra bana... ...Cuhangir hala yapılacak. Emredersiniz efendim. Emredersiniz Şah. Ne bu telaşın vezir... ...yangından mı kaçıyorsun? Bağışlayın şahım, haberler... ...felaket, yangın... ...yangın ordudan başlamış. Ne yangını Allah be adam? Ee, İmam Ahmet'in halifesi, Şeh ...Bediüiddin'in ordunun içine sızmış. Ordunun yarısı... ...komutanların ise bir kısmı imamın tarafına... ...geçmişler. Ondan gelecek... ...emirleri bekliyorlarmış. Nasıl olur, nasıl olur? Sultanın meseleyi önemsemezse... ...ileride büyük felaketler... ...teyze adamlar gönderin... Onlardan olan komutan ve askerler tespit edilsin. İmam Rabbani ve adamı Bediüeddin yakalanıp bana getirilsin. Onlara öyle bir ders vermeliyim ki... ...bir daha baş kaldırmaya kalkanlar o cezayı hatırlayıp korkudan dillerini yutmalılar. Şahım eğer uygun bulursanız ben İmam Rabbani ve müritlerinin kökünü kazıyalım derim. Fakat bunu usulüne uygun yapmazsak... ...canımızı sıkan olaylar olabilir. Peki nasıl yapmalı? Onu saraya davet edelim. Eminim ki adaba uymayacak... ...ve sultanıma secde etmeyecek. O zaman... ...onu kaleye kapatıp... ...sonra da öldürmek en güzelidir. Uzun zaman kimsenin haberi olmaz. Güzel. <gülüyor> Vezir Asaf... ...sen tahmin ettiğim kadar da aptal değilmişsin. <gülüyor> Sağ olun efendim. Sizce de uygun mudur alimler? Uygundur Şahım. Fövkalade Sultanım. Zaten hiç itiraz ettiğiniz olmadı ki. O zaman yakalatmayalım kendi gelsin tıpış, tıpış. Böylesi uygun Şahım. Halkın tepkisine yol açmayız böylece. Yazım fermanı. Biz... ...zatı alinizin... ...sarayı ziyaretini... ...çok arzu etmekteyiz. Bu itibarla yapacağınız ziyareti sabırsızlıkla beklemekteyiz. Sultan Cihangir Han. Nasıl? Çok güzel sultanım. <gülüyor> Bizce de öyle sultanım. Bizce de öyle. Babamın ölümüne sebep olan o bozguncu bir gelsin. Çizmelerimi öptürerek parlattıracağım ona. İmamı Fakat daha padişahın huzuruna nasıl gireceğini bilmiyor Ne saray selamı veriyor ne de secde ediyor Biz kendimizi ne enbiya seviyesinde görürüz ne de şeytanın yolunda olanlarla bir tutarız İmam bana secde edeceksin hayatın buna bağlı Secde yalnız Allah'a yapılır Sen nasıl adamsın Kimiyle konuştuğun farkında mısın Sana emir veriyorum Ben Allah'tan başkasına secde etmem Senin için olmak üzere Başını eğmeni de kabul edebilirim Hayır Senin gibi ne kahramanlar gördü bu saray Ama hepsi kuzu oldu Bu kadar insan secde ediyor Senin onlardan ne farkın var ha? Can korkusuyla Secde veya başka bir haram Kalıp olarak yapılabilir ben azimet ruhuna uymayan bu tavrı reddediyorum. Bırak hüküm vermeyi. Alim sen git medresene aç kitabını oku. Alimin görevi halkı isyana çağırmak mı? Bir ama önündeki kuyuya düşmek üzere ise onu mu kurtarırsınız yoksa oturur zikir mi yaparsınız? Ama'yı kurtarmak hem zikirdir hem diğerinden daha kıymetlidir. Ben onu yapıyorum. Keramet için hiç kendini yorma. En büyük keramet peygamber efendimize tabi olmaktır. Allah'ın hizbinden olanlardan keramet aramayı bırakın. Sizin zulmünüze rağmen onların varlığı keramet değil midir? Sen, sen padişahın huzurundasın. Talebe yetiştirmiyorsun. Bizim de alimlerimiz var. Alim dediğin padişahına ve imparatorluğuna faydalı insan yetiştirir. Senin gibi isyancı yetiştirmez. Cehennem azabını kazananlar içinde ilimleri kendilerine fayda vermeyenler vardır. Biz inşallah onlardan olmayacağız. Sen buraya ders vermeye mi geldin be adam? Zalim sultana hakkı söylemeye geldim. Götürün! Götürün bu adamı! Kendi dininden olmayan katillerin, canilerin olduğu kaleye kapadım kimseyle görüştürmeyin. Bana secde etmeyi kabul edene kadar zindanda kalacak. Vezir, ikramda kusur edilmesin. Siz merak etmeyin sultanım. Onu kardeşime emanet edeceğim. İşkence de üstüne yoktur. Bu mahkumiyet... ...Allah katındaki kıymetimizi arttırır. <Gülüyor> Hadi bakalım... içeriği görünce de aynı fikirde mi olacaksın? Kavgam karanlığa... ...güneş adına... ...kavgam karanlığa... ...güneş adına... ...bir önder var önümde... ...yürü çallara. Girenler var önümde yürü çallara hasır izleri kaburgasında tahtı hasır izleri kaburgasında Zindanlar durağım olsa ne olur? Zindanlar durağım olsa ne olur? Zindanlar durağım olsa ne olur? Zindanlar durağım olsa ne olur Yüreğim dünyayı taşır sonsuza Yüreğim dünyayı taşır sonsuza Zindan duvarları okşar başımı Zindan duvarları okşar başımı Hicret yollarında çıplak kayaklar Hicret yollarında çıplak ayaklar Düşerler düşüne çöller yol olur Düşerler düşüne çöller yol olur Düşerler düşüne çöller yol olur Düşerler düşüne çöller yol olur Bir ağacın konu hoş haberci bir konu, kolu kutlu haberci göz yaşına secderlerle dönmedençi göz yaşına secderlerle dönmedençi gönülleri huşlayan mücevvecici gönülleri huşlayan mücevvecici koşanlı başkını çile ne olur Kuşandım aşkını çile ne olur? Kuşandım aşkını çile ne olur? Kuşandım aşkını çile ne olur? Ömür bize verilen sermayedir kardeşlerim. Onu en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Ne mutlu sizlere ki eski halinize tevbe edip İslam'ı seçtiniz. Şu zindan hayatını medrese aydınlığına çevirdiniz. Hocam, öğrenmeye nereden başlayacağız? İslam, iman, ilim, amel ve iflastır. İslam'ın örnek uygulaması saadet asrında yaşanmış ve bize kıymetli bir miras olarak bırakılmıştır. O dönemdeki duyarlılık elde edildiğinde Allah'ın razı olduğu ideal toplum oluşur. Önce Allah'ın emirlerini ve yasaklarını öğreneceğiz... Efendim size mektup var Ver bakayım Hı. Hocam Mektupta sizi üzen bir şey mi var Kardeşlerimiz dışarıda Tedirgin olduklarını yazıyorlar Şifreli olarak Cihangir'e ayaklanmak için Emir beklediklerini yazmışlar Ne emir buyuracaksınız Sabır Zamanı gelene kadar Biz burada sabırla nice güzellikler elde ettik Sabır zordur Nefse zor gelir ''Nefse azap veren ruha tat verir. Nefse tat veren de ruha azap.'' Hızmakta haklısınız ama ben ne yapabilirdim? Daha iyi işkence uygulansın diye kardeşimi görevlendirdim. O onun tarafına geçip hizmetine koyuldu. Senin de kardeşinin de boynu devilsin. Beceriçsiz hepsi. E sadece o değil efendim. Hapisteki Budist, Zerdüşt, Hristiyan sabıkalılar, Müslüman olmuş hepsi. Hem öyle bağlanmışlar ki ona bir işaretiyle yapmayacakları şey yok. Pah! Sen beni mi kurtuluyorsun? ...tutmuş isyançının başarılarını anlatıyor bana. Vezir değil sanki felaket teller. Sadece sultanımın haberi olsun. Haberim olsun. Artık bunun boynunu vurmaya da gelmez. Ordudaki isyanlar da durmak bilmiyor. Ama ben hükümdar. Bir şeyler yapmam gerekir değil mi? Haklısınız efendim. Herhalde onu emrime itaat ettirmeden salıveremem. E, haklısınız, efendim. Haklısınız, efendim, haklısınız efendim. Başka bir şey bilmez misin sen be? E, Düşünün sultanım. Dur dur Tamam buldum buldum Nedir sultanım Çabuk bana duvar ustalarını çağırın Derhal şu kapı üst kısmından yarı yarıya kadar ulaşın. Böylece imam ancak Eğilerek huzuruma gelebilecek Benim de emrim yerine gelmiş olacak Çağırın şimdi mağrur abi. Bakalım eğilmeden kuş olup geçebilecek mi? Allah seni kahretsin! Nasıl adamsın sen? Dışarıda başımın belası, içeride başımın belası. Şu tahta oturdum oturalım bir gün rahat edemedim. Bir gece sensiz rüya göremedim. Ben kapı yaptırıyorum eğilerek girsin. Yeter ki emrim yerine gelsin. O paşa'yı eğmemek için dizlerini kırıp geçiyor. Bu konudaki görüşümü söylemişti. Söylemişti, Evet, söylemişti. Bana ders vermekten vazgeç. Ben senin taleben değil, bu ülkenin padişahıyım. Ülkeyi nasıl yöneteceğimi de ben biliyorum. Anladın mı? İnsanlar Allah'ın razı olacağı yönetime kavuşuncaya kadar sessiz kalmam mümkün değildir. Bu sefer sana aklına bile getiremeyeceğim bir ders vereceğim. O eğmediğin isyanla yoğrulmuş Başını kaldırıp Kimsenin yüzüne bakamayacaksın Götürün şimdi Tek başına bir yere kapatılsın Kimseyle görüştürülmesin İyirinle vezir Emredin efendim Halka bu adamın Peygamberlik iddia ettiği söylensin Deccal olduğu fısıldansın Her şey söylensin hangisi etkili olursa Evi malı mülkü Medreseleri yağmalansın ...kalebeleri yakalanıp hapsedilsin. Baş üstüne sultanım. Hadi bakalım mağrur imam. Göklerden aşağı indirmediğin başını... ...nereye saklayacaksın bakalım. Şah. Haberci geldi. Dur, durun, durum durum kötü. Bu konuş be adam nedir kötü olan? Ordudaki imam taraftarları ayaklanmış. Beşhaber, Pethan ve Kabil'deki komutanlar Mehabet Han'ın komutasında birleşip Kabil'den yola çıkmışlar. Ya, çabuk, çabuk emir ver orada hazırlansın. Koşarıp geliyorum. ...demek bu şartları kabul etmemi istiyorlar benden. <gülüyor> Şaşkınlar. Evet sultanım. Bunlar bir padişahın kabul edemeyeceği şartlar. Bu cüretlerinin cezasını canlarıyla ödeyecekler. Canlı tek isyancı bırakmayacağım. Bak vezir, isyancı ordu göründüğü seslen de çil yavrusu gibi kaçışmasınlar. Buraya kadar gelmişken savaş zevkini tatmadan dönmeyelim. Behabet Han... ...sultanımız kan dökülmesini istemiyor. Teslim olun... ...bağlılığınızı bildirirseniz... ...padişahımız sizi bağışlayacak... ...imamı da serbest bırakacak. İyi düşün Cihangir. Babandan aldığım zulm saltanatını... ...adil yönetime döndürmedikçe... ...tek kişi kalıncaya dek savaşacağız. Ancak... ...Müslüman olur... ...sunduğumuz şartları kabul edersen... ...savaşmaktan vazgeçeriz. Cihangir Han... ...hiçbir şartınızı kabul etmiyor. Onun sizden tek isteği var... ...o da savaş alanını... ...boş bırakmamanız. Bundan hiç kuşkusu olmasın. Onu şanına uygun ağırlayacağız. Hücum... Sen orada. Kaçmaya çalışıyor. Şevirin etrafını. Hani antlaşmamızda kaçmak yoktu... ...şibirli otuklar savuran kellen... ...yuvarlanmak için vuracağım kılıcı bekliyor. Canımı bağışlayın. Taht da sizin olsun bu sarayda. Bu savaş taht için mi yapıldı? Senin kara kalbin... ...babanın ihtiras yüklü emelleriyle yoğrulmuş beynin... ...bizi anlayamadı. Şartlarımızı sana bildirmiştik. O şartları kabul edersen serbest kalırsın. ...insanlar da kula kulluktan kurtulur. Kabul ediyorum. Hepsini kabul ediyorum. Şimdi... ...herkesin önünde şartlarımızı okuyacağım. Sen de kabul ettiğini belirtecek... ...ve antlaşmanın altını mühürleyeceksin. Tamam Mehabet Oku hemen. Herkes dinlesin... ...ve şahit olsun... Cihangir Han'a sunduğumuz antlaşmayı okuyorum. 1- Ülke yönetiminde İslam hukuku geçerli olacak. 2- Gayrimüslimlerden cizye alınacak. 3- Sarayda mescit yapılacak ve namaz serbestçe kılınacak. Hindu mabedi haline getirilen camiler eski haline getirilecek. 4- Padişah, herkesin önünde inek kesecek Ve inek kesmeyi yaygınlaştıracak 5. Batıl törenler ve adetler terk edilecek 6. Bütün mahkumlar serbest bırakılacak Bu temel ilkeleri Cihangir Han kabul etmiştir Hadi kabul ettiğini belirt ve mühürle Okunan şartları kabul ettim. Ve sizin önünüzde mühürlüyorum. Eğer bana kalsıydı... ...senin kafanı uçurur... ...tahtını yerle bir ederdim. Ama o büyük insana dua et. Bunu istemedi. Elbette bir düşündüğü var. Bundan sonra... ...padişahlık yapacağınızı zannetme. Bu nasıl sevgi? Bu nasıl bağlılık? Akıllar anlıyor. Yığınla söylenti dolaşıyor. İmam Rabbani'nin adamları ordudan başlamak üzere halkı irşada koyulmuşlar. Bundan böyle devlet işleri şura ile yürütülecekmiş. Haberiniz yok mu? Bunları duyacak halim mi var? Ben Cihagir Han'ın derdindeyim. O kadar hasta demek. Bildiğin gibi değil. Gel kendi gözlerinle gör. Doğru mu kötü diyorum sana hekim? Onu ancak sen iyileştirebilirsin. Nesi var? Bir anlasam Savaş sonrası odasına kapandı Kimseyle görüşmüyor Kayıp kararlar veriyor Bir yandan babasının o kadar değer verdiği alimleri kovuyor Öbür yandan namaz kılmaya başlıyor Gözümle görsem inanmam İnanmayacağın daha neler var Ay yaş cihangir ağzına içki sürmüyor Ne oldu buna böyle birden Bilmiyorum her sabah yanına uğrayıp bir evliniz var mı sultanım diye soruyorum. Var diyor. Sevinçle işte emredin diyorum. Beni yalnız bırak başka ihsan istemez deyip kovuyor. Eee ben nasıl girerim yanına? Beni de kovar. Sen onun hekimi değil misin? Onu bu halde mi bırakacaksın? Adam çıldırıyor diyorum sana çıldırıyor. Tahtının karşısına geçip saatlerce konuşuyor. Demek durum cidden kötü... Peki seni kim çağırdı derse ne derim? Ben hallederim, merak etme. Arkamdan gel. Gel. Sultanımın bir arzuları olur muydı? Tabii vezirası. Hekimi çağıracaktım ki benim zeki vezirim beni benden iyi anlayıp apar topar hekimi bulmuş gelmiş. Bahşlayın şahan. ...geçiyorduk uğrayalım dedik. Öyle olsun Asaf. O zaman iş daha da kolay değil mi? Hekim nabzıma bakıp hemen ilaç yazacak. Ben ilaçları kullanıp... ...çar çabuk iyileşip geçip tahtıma yerleşeceğim. Bütün temennimiz bu Şah'ım. İyi dinleyin o zaman. Siz hiç... ...bir gülün yalçın kayaları önüne katıp kovaladığını gördünüz mü? Söylesenize gördünüz mü? Ya bir bahar rüzgarının dağları peşi sıra sürüklediğini? Harun efendim. Ben gördüm. Bir taht için babamın ölümünü zor bekledim. Hatta sağlığında bile kaç kez onu öldürmeyi düşündüm. Şu tahta yığını için. Ya sonra ne oldu? Aklımdan taht geçirmeyen bir adam çıkıp tahtımın üstüne taht vurdu. Ona yar olan tahtı bana hediye etti. Bu bana bakıp bakıp sırıtan taht var ya. Beğenilmeyip geri verilmiş bir taht. Sakin olunuz efendim. Ayağınızı inciteceksiniz. İşte anlattım hekim. Şimdi söyle nasıl kurtulurum. Yüreğinde beyaz niferli ordular yürüyen o adamı nasıl mağlup ederim... Onun ordularını benim yüreğime, benim korkularımı onun yüreğine taşıyabilir misin? İzin verirseniz bazı sakinleştirici tedbirler alabiliriz efendim. Nasıl sakinleşmek? Ateşimle ciharı tutuşturmak istiyorum. İmamın tavırları karşımda dururken... ...ok gibi sözleri kalbime saplanmış beklerken... ...sakinleşmek. Ben onu korkutmak istiyorum. O korkuların üstüne yürüyorum. ...korkular kaçacak deli kalıyor. Antlaşmayı bozup onunla tekrar savaşabiliriz Şah'ım. <gülüyor> Zavallı Asa. Dıştan yenilmek, yenmek nedir ki? Bir gün yener, bir gün yenilirsin. Ben içeriden yenildim. Hem de bir daha baş kaldırmamak üzere. Ne diyorsunuz Sultan'ım? Yoksa siz de mi? Siz de mi o adama inanacaksınız? İnandım bile... Denemedik hangi yolu bıraktık? Zindan, entrika, karalama... ...işkence, tehdit... ...hangisinde başarılı olduk? Bütün bunları yaptığım halde... ...tahtım, kellem, hanımım... ...onun eline düştü. O düşündüklerimin dışında bir yol seçti. Onun yerinde olsam... ...ben ne yapardım biliyor musun? Bir ayağından atın yerine bağlatır... ...aleme ibret olsun diye... ...diyar diyar sürükletirdim. Bir adam... Attığınız oku havada yakalayıp Ucuna gül takıp size verse ne yaparsınız? Onu kucaklayıp Dizinin dibine oturmaktan başka çarem kalmadı Bana hakkını helal eder Ve beni talebesi olarak kabul ederse Bu bana verilen ödüllerin en büyüğü olacaktır Tahtınız, sarayınız Umurumda değil Onlar içimde çoktan kül oldular Şahların şahı Ekber Şah'ın oğlu Cihangir Han'ın haline bakın. Kör Asaf nasıl sana? güçlerin üstünde bir güç var. Yüreklere korku salan, yüreklere merhamet bağışlayan, en güçlülerin ona muhtaç olduğu bir güç var. Ben o ölümsüzlük halkasına tutunabilmek için kanter içindeyim. Şükürler olsun Rabbime ki burnumu yerlerde sürtürerek de olsa o yolu bana gösterdi. O yol İmam-ı Rabbani'nin işaret ettiği Resullerin dost doğru yolu sırat-ı müstakimdir. O yolun en zayıfı da olsam bundan böyle ordayım. Vezirlik de padişahlıkta bitti. Say ki iki çocuk gibi kumda evcilik oynadık. Akşam oldu oyun bitti. Giderken söyle, yıkılsın şu örülen duvar. Gelsin hocam, imam Ahmed Faruk.